Auzu billahi ve meşeytanın rec'ine bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Evet kardeşler geçen hafta bu dersimizi yapamamıştık. Dersimizin genel adını hatırlarsanız davet fıkı diye başlamıştık dersimize. Eee öncelikle davetin önemini daveti terk etmenin zararlarını kısaca anlatmıştık daha sonra bugün inşallah Allah nasip ederse yeni bir bölüme başlayacağız davet ve davetçide bulunması gereken özellikler yani bu dersten sonra madde madde gerek davette yani anlattığımız uslubumuzda konuların içeriğinde gerek davetçide yani İslami malumatları insanlara aktaran insanlarda bulunması gereken özellikleri beraberce işleyeceğiz inşallah İlk madde olarak bir davetçi emin olmalıdır. Yani davetçi kendisine güvenilen, sözüne güvenilen şahsiyet sahibi bir insan olmalıdır. Bu her davetçide bulunması gereken birinci vasıftır. Bakın özellikle kardeşler bunun nedenini izah edelim. Çünkü hepiniz insansınız ee, ve şunu kendi nefsinizde biliyorsunuz ki herhangi bir insanla muameleye girdiğiniz zaman... Eğer o insana karşı sizde bir güven varsa bütün söylediklerini can kulağıyla dinlersiniz. Fakat konuşan insana karşı bir ön yargınız varsa, bir zannınız varsa veyahut da ona karşı bir güven problemi yaşamışsanız eğer ne anlatırsa anlatsın, ne kadar güzel anlatırsa anlatsın ona karşı bir şeyiniz vardır. Bir mesafeniz mesafeniz vardır ve söylediklerine de mesafeli bir şekilde yaklaşırsınız. Öyleyse demek ki bu fitri bir şey. İnsanın karşıdakinden bir şey alabilmesi için önce ona güveniyor olması gerekir. Bakın dikkat edin kardeşler. Allah Azze ve Celle davetçi olaraktan peygamberleri göndermiş ve bize de örnek tayin etmiştir peygamberleri. Hangi peygambere bakarsanız bakın anasından peygamber olarak doğmamıştır. Hiçbir peygamber anasından peygamber olarak doğmamıştır. Mutlaka kendi kavmiyle belli bir süre geçirmiştir. Kavmiyle ticaret yapmıştır kavminden kızalmıştır. Yani onlarla sosyal diyebileceğimiz bütün ilişkilere girdikten sonra belli bir zaman sonra Allah azze ve celle ona peygamberlik vermiştir. Şimdi burada şu soruyu sormamız lazım. Neden dolayı Allah peygamberleri peygamber olarak doğurmuyor? Neden dolayı peygamberi peygamber çocuğu olarak dünyaya getirip hiç uğraştırmadan peygamberlik vermiyor da uzun bir süre onu müşriklerin arasında normal bir insan vatandaş gibi yaşatıyor? Ondan sonra ona peygamberlik veriyor. Ta ki kavmiyle peygamber arasında belli bir müddet geçsin ve bu müddet zarfında kavmi peygambere güvensin diye. Ve peygamberlere dikkat edin kardeşler. Gerek sosyal hayatlarında, gerek ticaretlerinde, gerek evlilik hayatlarında, çevrelerinde bulunan insanlar tarafından mutlaka takdir edilmişlerdir. Övülmüşlerdir, güvenilir ve emin oldukları kendilerine söylenmiştir. Öyleyse... Bugün İslam davetine talip olan Müslümanların da ilk olarak kendilerinde bu sıfatı bulundurması gerekir. Yani her birimiz kendimize soracağız. Diyeceğiz ki sen emin misin? Önce biz kendimize bu soruyu soracağız. Çünkü her insanın vicdanı en temiz aynadır. Her insanın vicdanı en temiz aynadır. Yani vicdan aynasına soru sorduğumuz zaman bize yalan söylemez. Ben neyim? Benim kalitem nedir? Ben güvenilir miyim, değil miyim? Bu soruları sorduğumuz zaman Emin olun ki vicdanımız bize doğru cevabı verir. Eğer eminlik sıfatımız yoksa kardeşler, biz ne demiştik hatırlarsanız ilk derslerimizde anlatırken, davet bizim kendi babalarımızın veya atalarımızın bulduğu, tespit ettiği bir şey değil. Davet peygamberlerin yoludur. Ve biz peygamberlere tabi olabilmek için, peygamberleri takip edebilmek için davet yapıyoruz. Eğer biz peygamberleri takip ediyorsak, bu konuda onların varisi isek, Öyleyse onlarda bulunan sıfatları kendimizde bulundurmamız gerekiyor. Hangi peygamber olursa olsun sahada davet yapmış. Bakın ilk sıfatı değişmez sıfatı güvenilirlik ve eminliktir. Çünkü bir toplum size güvenmediği zaman neyi nasıl anlatırsanız anlatın boştur. Yani karşı taraf için bir tınıdan öteye geçmez, bir melodiden öteye geçmez. Fakat siz güvenilir bir adam olduğunuzda ne kadar eksik anlatırsanız anlatın. Ne kadar bozuk anlatırsanız anlatın. Üslubunuz ne kadar kötü olursa olsun. Diliniz, konuştuğunuz dil benim gibi ne kadar kötü olursa olsun. Karşınızdaki insan size güveniyorsa, sizin anlattıklarınız o insanın üzerinde para eder. Çünkü sizin anlattıklarınıza kulak verir. Öyleyse her davetçi ilk olarak emin olmak, güvenilir olmak zorundadır. Kağıdımızı beraber okuyalım. İslam davetçisinde zorunlu olarak bulunması gereken ilk vasıf güvenilirliktir. Peygamberlerin davetini tafsilatlı anlatan Şura suresi Nuh, Hud, Salih Lut, Şuayb ve Musa aleyhisselamın dillerinden şu çağrıyı tekrarlamıştır muhakkak ki ben sizlere gönderilmiş emin güvenilir bir elçiyim İn lekum rasulun emin ben sizlere gönderilmiş güvenilir emin olan bir elçiyim Şuara suresinin önemi nedir kardeşler? Şuara suresinin önemi şuradan geliyor Şuara suresi peygamberlerin davetlerini bir arada, kavimleriyle olan diyaloglarını bir arada bize sunan bir şeydir, bir suredir. Ve özellikle zikrettiği bütün peygamberlerden bazı lafızları aynı kalıpla tekrar etmiştir. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'in anlatım uslubunu biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in anlatım uslubu şudur, insanları bıktırmamak için, insanları usandırmamak için Kur'an, Tek bir hakikati 4-5 farklı anlatım usulüyle insanlara anlatır. Mesela kıssaları okuduğunuz zaman bunu çok bariz bir şekilde görürsünüz. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ın kıssasını Bakara suresinde başka bir uslupla anlatıyor. Araf suresinde başka bir uslupla anlatıyor. Sebep? Çünkü insan aynı şeyi tekrar tekrar dinlediği zaman sıkılır, usanır. Ama farklı farklı kelimelerle, farklı farklı bağlamlarda dinlediği zaman nefsi daha kolay onu anlar. Ama belli başlı şeyler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Allah Azze ve Celle aynı lafızlarla her surede tekrar eder. Mesela bunlara bir örnek verelim. Peygamberlerin davet yaparken başladıkları şey. Hangi peygamberin davetine bakarsanız bakın, ya qawmi abdullah hamalekum min ilahin gairuhu. Arap suresini açın. Peygamberlerin yaptığı davete bakın. Ey kavmim sizi tek bir ilaha ibadete davet ediyorum. Sizin Allah'ın dışında ibadet edeceğiniz bir ilahınız yoktur. Şimdi burada soru. İnsanoğlu bu kelimeyi tekrar tekrar duyduğu zaman sıkılma tehlikesi yok mudur? Bundan dolayı Allah bunu farklı bir usulle anlatamaz mıydı? Hayır. Bu her insanın aynı kelimelerle bilmek zorunda ve anlamak zorunda olduğu meselelerdendir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle altını çize çize aynı kelimelerle bize tekrar etmiştir. Güvenilirlik de böyledir. Allah Azze ve Celle bize burada ismini saydığın bütün peygamberlerin davetini anlatıyor. Her biri istisnasız bir şekilde... Karşısındaki kavmine diyor ''İnni lekum rasulun emin'' Ben size gönderilmiş olan emin bir davetçiyim. Yalnız kardeşler burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Mesela peygamberler kavimlerini neye davet etmişlerse kavimleri itiraz etmiş. Misal demişler örnek veriyorum peygamberler ''Sadece bir olan Allah'a ibadet edin, Allah'tan başka sizin için bir ilah tanımıyorum.'' Müşrikler bunu kabul ettiler mi? Kabul etmediler. Peygamberlere ne dediler? Ece alel aliha ta ilahan vahide in haza la şeyun Bu peygamber bütün ilahları tek bir ilah mı yaptı? Bu ne kadar şaşırılacak bir şeydir dediler. Mesela peygamber onlara dedi ki inni lekum nezirun mubin. Ben sizin için açık bir uyarıcıyım dedi. Ben sizi Allah'ın azabıyla uyarıyorum dedi. Müşrikler hemen itiraz eder. In hiya illa hayatun dunya. Sadece bizim yaşayacağımız bir tane dünya var. Ondan başka biz bir dünya bilmiyoruz dediler mesela. Peygamberlere itiraz ettiler. Yani peygamberler davet olarak onlara mesela ne dediler? Biz peygamberiz dediler. Biz peygamberiz dediler. Müşrikler hemen dönüp dediler ki Allah azze ve celle insandan mı bize elçi gönderdi? Yani melek gönderemez miydi? Bula bula seni mi buldu dediler peygambere. Hadi diyelim insan gönderecekti. Niye Taif'ten ve Kureyş'in efendilerinden birilerini göndermedi de senin gibi yetim seni gibi e, normal sıradan bir vatandaşı gönderdi. Yani peygamberler kavimlerine davet olarak ne getirmişlerse kavimleri mutlaka peygamberlere itiraz etmiş. Fakat burada bir itiraz yok farkındaysanız. İnne lekum resulun emin. Ben size gönderilmiş olan emin bir davetçiyim dediği zaman peygamberler kavimlerinin Allah Azze ve celle celal dilini kapattı. Çünkü peygamberlerin eminliğini sorgulayabilecekleri hiçbir şey peygamberlerden sadır olmamıştı. Demek ki peygamberlerin eminliği ve güvenilirliği müşriklerin yanında müsellem olan meselelerden. Yani teslim olmuşlar, doğrudur demişler bu peygamberler emindir, eman sahibi insanlardır diye. Hatta müşriklerin kendisi de bunu ikrar etmişler. Mesela burada koymuş olduğumuz bir rivayeti beraber okuyalım. İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği. Biliyorsunuz peygamber aleyhissalatu vesselama davet süreçleri belli ayetlerle iniyordu. Belli bir yerden sonra Allah azze ve celle peygambere dedi ki: "Ve enzir ashiratak al Ey Muhammed git ve akrabalarını uyar. Şimdi peygamberimiz bu emri aldığında farklı rivayetler var. Bunlardan bir tanesini ben buraya aldım. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Safa tepesine çıktı ve bağırdı. "Ey Abdulmuttalib oğulları! Ey Fihr oğulları! Ey Adi oğulları!" diye peygamber Aleyhissalatu vesselam kendi akrabalarına seslendi. Tabii bu da aynı zamanda hani bunu müstakil bir konu olarak anlatacağız fakat bu bize peygamberimizin davet bunu da öğretiyor müslüman müşrik olan insanlara onların hoşlandığı şeyle hitap eder yani mesela Mekkeli müşrikler biliyorsunuz şeylerdi kabilecilik vardı onlarda kabile adıyla anılmaktan hoşlanıyorlardı peygamber aleyhissalatu vesselam da farkındaysanız ey vatandaşlar ey benim halkım falan böyle bir hitapla onlara hitap etmedi ey adi oğulları dedi Ey Fihr oğulları dedi. Ey Haşim oğulları dedi. Ha mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah aynı üslubu kullanıyor. Davet esnasında mesela diyor ki ve ila Hud in ve ila hum Biz at kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Kardeşleri Hud'u gönderdik. Yani karşıdaki kavim müşrik olan bir kavim, peygamberlere düşmanlık edecek olan bir kavim. Fakat Allah azze ve celle aradaki toprak bağını gözeterekten biz onlara kendi kardeşlerinden gönderdik diyor. Bu uslubu peygamberin bu uslubunu en güzel kim kullanıyor? Türkiye'de en güzel bu ülkenin tağutu kullanıyor. Yani Tayyip Erdoğan kadar bu uslubu güzel kullanan bir adam yok. Hangi memlekete giderse gitsin onlara onun hitabıyla sesleniyor. Elazığlı'ya bir şekilde sesleniyor, Diyarbakırlı'ya başka bir şekilde sesleniyor. Erzurum'a gidiyor Dadaş diyor. Sinop'a gidiyor başka bir şey diyor. Yani her kavim... Kendi kendisine seslenilmesini istediği şekilde seslenildiği zaman daha iyi kulağını açar ve konuşan insanı daha iyi dinler. Adam iletişim dersi aldığı için yani insanlarla nasıl iletişim kurulur? İnsanla iletişimin asıl üstadı da Peygamber aleyhissalatü vesselam olduğundan dolayı zaten aleyhissalatü vesselam bunu Müslümanlara öğretmiş. Her ne kadar uygulamasak da aleyhissalatü vesselam o kavme o kavmin diliyle sesleniyor. Ondan sonra soruyor onlara ben sizlere şu vadide atlılar var. Size saldırmak istiyorlar desem Beni doğrular mısınız? Soru soruyor Müşrikler ona ne diyorlar? Sana inanırız Çünkü biz bugüne dek senin yalan söylediğini görmedik Niye inanacaklar peygambere? Çünkü peygamberin emin olduğunu onlar da biliyorlar Benzer bir kıssayı Yine İmam Bukhari bize e, Bid'ul Vahiy kitabında Yani Vahiyin başlangıcı kitabında Ebu Süfyan'dan Naklediyor, Ebu yaşadığı bir kıssayı naklediyor. Biliyorsunuz eskiden Mekke topraklarında ticaret yapanlar oraya gelen malları haç mevsiminde topladıktan sonra onu alıp işte bugün Şam dediğimiz topraklara yani Filistin'e, Suriye'ye götürüp orada mallarını arz ederlerdi. O dönemde de bu ticaret kolonileri dedikleri şey Roma'nın elindeydi yani Hristiyanların elindeydi. Ebu Süfyan da oraya gittiği zaman Hırak yani Romalıların o zamanki kralı diyelim Mekke'den birilerinin geldiğini duyunca çağırdı onları huzuruna. Dedi size bu yeni çıkan adamla ilgili bir takım sorular soracağım. Bana cevap verin diye. Tabi kısa uzun oraya giremeyeceğim. Hiç onun yalan söylediğini gördünüz mü dedi onlara. Ebu Süfyan dedi ki hayır. Biz bugüne kadar onun yalan söylediğini sözünde durmadığını hiç görmedik. Ama dedi kendi daha sonra Müslüman olduktan sonra itiraf ediyor. Ben diyor orada peygambere bir türlü bir şey söyleyemedim. Hani onu eleştiremedim. Abi bu fırsatı buldum mu onu da kullandım zaten. Şu anda bizim aramızda sulh var. Hudeybiye'yi kastediyor. 10 senelik bir sulh yaptık. Burada sözünü tutar mı tutmaz mı bilmiyorum diyor. Yani peygambere söyleyebileceği en büyük iftira bu veya peygamber hakkında konuşabileceği en büyük şey bu. Yani 10 yıllık bir şey var. Önceki 20 senede bize hiç hainlik yapmadı. Fakat bu 10 senede yapar mı yapmaz mı tam da emin değilim diye böyle bir şey söyleyebiliyor. Burada neyi anlatmaya çalıştık kardeşler? Şunu, peygamberler emin olduklarını kendileri söyledikleri gibi, aynı zamanda kavimleri, yani onlara düşman olan insanlar da peygamberlerin emin olduğunu net bir şekilde söylemişlerdir. Şimdi burada tekrar en başa dönüyorum kardeşler. Burayı unutmayacağız. Yani burası asıl önemli olan mesele. Çünkü insanlar güvenmedikleri, sözünden, elinden, dilinden emin olmadıkları insanların sözlerine kulak vermezler sözlerine kulak vermezler. Ama insanlar bir insana güvendikleri zaman ona düşman olsalar bile kendi iç alemlerinde, kendi özel meclislerinde o insanların doğru sözlü olduklarını mutlaka dile getirirler. E şimdi biz de davetçiyiz. Davet yapmanın farz olduğunu öğrendik hep beraber. Öyleyse şunu desem yanlış bir şey söylemem, her Müslümanın üzerine güvenilir olmak da farzdır aynı zamanda. Niye? Çünkü meleyetimul vacibu illa bihi فَهُوَا وَاجِبٌ Vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Şimdi diyoruz davet farz. Davet vacip. Davet yapabilmemiz için güvenilir olmak lazım. Güvenilir ve emin olmadığımızda insanlar bizim sözümüzü dinlemiyorlar. Öyleyse vacip olan davet görevini yerine getirebilmemiz için vacip olan eminlik ve güvenilirlik sıfatını da kendimizde bulundurmamız gerekiyor. Aksi halde davet yapmamız mümkün değildir. Okuyorum kardeşler. İnsanlar sosyal olmalara hasebiyle edindikleri tecrübelere göre insanlarla muamele ederler. Güvendikleri insanları dinler, anlamaya çalışır ve onlardan zarar gelmeyeceğini düşünürler. Güvenemedikleri insanların doğru söz söyleyeceklerine ihtimal vermez, onları şüphe içerisinde dinlerler. Bundan dolayı davetçinin en hassas olması gereken konu eminlik sıfasını muhafaza etmek olmalıdır. Şimdi kardeşler, burada tabi şu konu beraberinde ortaya çıkıyor. Yani nasıl ne yaptığımız takdirde emin olabiliriz veya ne yaptığımız takdirde eminliğimizi muhafaza edebiliriz. Hani biliyorsunuz şimdi ben akşama kadar burada otursam desem ki ben güvenilir bir adamım, ben güvenilir bir adamım, ben güvenilir bir adamım ne ben güvenilir bir adam olurum ne sizler benim güvenilir olduğuma itikad edersiniz. Güvenilir olabilmek için insanın hayatında gözle görülen, elle tutulan bir takım şeylerin bulunması gerekiyor ki insanlar onu güvenilir olarak kabul etsinler. Kendisi de bu güvenilirliği, bu eminliği muhafaza edebilsin. Şimdi bunları maddeler halinde görelim inşallah. Bir, arkadaşlık, akrabalık, komşuluk ve ticaret gibi sosyal hayatımızda ilişkilere dikkat etmek bir zorunluluktur. Gerek İslami, gerek toplumsal hassasiyetlere riayet etmek davetçinin görevleri arasındadır. Bu sorumluluk ve şuur isteyen bir süreçtir. Davetçi kendi için yaşamayıp bir misyon ve dava sahibi olduğunu Hatırda tutarak hareket etmelidir Bakın kardeşler Bizler eğer davetçi olduğumuza inanıyorsak Kendi nefsimiz için yaşama ahlakını Yani bencilliği bir kenara itmemiz lazım Sanki bu dünyada bir tek biz yaşıyoruz Yaptıklarımız bir tek bizi bağlar Bu şekilde hareket ettiğimiz takdirde Ne insanların bize güvenmesi Ne de bizim güvenilirliğimizi muhafaza etmemiz mümkün değildir bu nasıl olacak? Şuurlu olacağız kardeşler. Yani ticaret yaparken temel gayemiz para kazanmak olmayacak. Senin ne güzel sesin varmış yakışık böyle. <gülüyor> ticaret yaparken temel gayemiz para kazanmak olmayacak. İnsanlarla komşuluk yaparken temel gayemiz sadece onlarla iyi geçinmek olmayacak. Beraberinde şunu düşüneceğiz. Ben bir davetçiyim ve insanlar beni ticaretimle, komşuluğumla, arkadaşlığımla tanıyorlar. Yani komşum benim neyime göre bana şey verecek? E, puan verecek. Benim komşuluğuma göre verecek. E, halk benim neyime göre bana bana puan verecek? Benim ticaretime göre bana puan verecek. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki ben iyi bir davetçi değilim. Yani anlatamıyorum. Beceremiyorum bu işi. Fakat şunu düşünmem lazım. Yarın öbür gün bu insanlar benim gibi insanları gördükleri zaman benim üzerimden bunlara puan verecekler. Benim üzerimden bunlara değer biçecekler. Yani mesela ben şimdi bir binada oturuyorum. Diyelim ki ben davet yapamıyorum. İyi bir davetçi değilim. E, madem davet yapamıyorum, madem bunlarla aramda bir ilişki yok, o zaman saldım çayra Mevlam kayra. Olur mu böyle? Olmaz. Niye? Çünkü yarın ben oradan gideceğim, oraya daha güzel davet yapan bir Müslüman gelecek. O sokağın halkı, o ticaret yaptığın pazarın halkı, neye göre yeni gelen Müslümana değer verecekler? Diyecekler aynı bunun gibi sakalı olan, karısı aynı bunun gibi çarşaflı olan, Aynı bunun yaşadığı gibi yaşayan birileri, o işte şöyle bir komşuydu, şöyle bir esnaftı, yalancıydı, üçkağıtçıydı falan, bunlar da kesin onun gibidir der. Emin olun geçen gün benim bir tane halamın kızı var, onun evine gittik, taşınacak, memleketine dönecek bir şeyler lazımdı onun için gittim. Bana dedi ki bizim binada sizin arkadaşlarınızdan kimse var mı? E Yok dedim ben bilmiyorum bu binada bizim arkadaşlardan kimsenin olmaması lazım. Sonra aklıma geldi bir Müslüman demişti ben teras kata taşındım işte yeni Türkiye gelmiş. Dedim valla bu mıntıkada yani teras kata taşındığını bildiğim bir Müslüman var. Niye sordun abla dedim. Ya dedi şeydir çocuklara şöyle biraz baktım. Ondan sonra dedi babaları binadan içeriye girerken çocuğu aldı ben de çocuğu içeriye sokuyordum. Bunlar kesin dedim bunlar benim dayı oğlumun arkadaşlarıdır diye. Yani şekle baktım diyor o da uzun kollu gömlek giymiş uzun sakallı şal vardı. Sonra çocuğu çağırdım yanıma diyor bir gün. Dedim ki sen okula gitmiyorsun değil mi? Sordum diyor. Çocuk dedi ki yok ben okula gitmiyorum. Diyor dedim peki hiç mi okula gitmiyorsun? Yok yok dedi diyor. Benim okulum var ama sizin okulunuzdan değil. Yani bizim okulumuz başka okul. Nasıl sizin okulunuz dedim. Sizin okulunuzda put var bizim okulumuzda tevhid bayrağı var. Ee dedi diyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Hani bakın bende gördüğü bir şekil. Ben onun akrabasıyım misal. Bir arkadaşımızı gördüğü zaman Karısının örtüsünü, çocuğunun şeklini, adamın şeklini Bunlar bizim akrabaların mezebinden, Bunlar bizim akrabaların itikadından diye Kadın bunu akla edebiliyor Doğru mu? Şimdi beni kötü biri olarak biliyorsa eğer Mesela ben akrabalık ilişkilerine dikkat etmemişim Hasta olduklarında ziyaret etmemişim Yardıma muhtaç olduklarında yardımcı olmamışım Borç almışım, borcumu geri zamanında ödememişim misal Bizim arkadaş yeni taşınan diyelim hanımını yolladı davet yapmaya bizimki kapıyı baştan kapatacak bunlar üçkağıtçı diyecek çünkü yani bizdeki üçkağıtçı olduğundan dolayı bunlar da üçkağıtçı fakat ben onu sormuşsam hatta bakın vallahi ben size bir şey söyleyeyim bir konuda bir ihtiyacı var ee, evini taşıyacak karton lazım zaten diyor siz gelmeseydiniz ben o abilerin elinde karton görmüştüm dedim onlardan istesem bana verirler diye yani diyelim ki ben ona zamanında bir tane yardım yapmışım akraba olaraktan düşünmüş bu da bunların şeyindendir bu da bunların arkadaşlarındandır. Hani ben gitsem ondan karton istesem beni geri çevirmez mutlaka bana kartonları verir diye. Onun için kardeşler insanlar bize puan verirken, insanlar bize kıymet biçerken bizim arkadaşlığımızla, komşuluğumuzla, akrabalığımızla, esnaflığımızla bize bunu yapıyorlar. Onun için bir esnaf Müslüman sadece esnaf değildir. Bir binada oturan bir Müslüman sadece o binada oturan değildir. Bir akraba sadece akraba değildir. Elimizden geldiği kadar... Hem kendi güvenilirliğimizi insanlara göstermek için Hem de bizden sonra gelip davet yapacak olan insanlara yol açabilmek için Kardeşler e, ilişkilerimizde dikkatli olacağız İlişkilerimizde dikkatli olacağız Mesela ben çok utanç duyuyorum e, Bir Müslümanlara diyelim ki Bir kardeşimiz diyor Benim akrabalarım var Onlara işte davet yapar mısınız diye Ben tamam diyorum yaparız sorun yok e, Bir tarih veriyoruz diyelim Gidiyoruz adamlara anlatıyoruz Adamların kafasına yatıyor. Yani anlattığın şey fıtrata uyduğu için normalde aklı başında bir adam iman etmese de kabul etmesi gerekir. İkhar etmesi gerekir. İş bittikten sonra diyor ki hocam biraz konuşabilir miyiz? Diyorsun ki buyur konuşalım abi. Ya diyor valla ben sizi çok sevdim. Sizin arkadaşlarınızı çok sevdim de diyor. Bu bizim mesela yegen işte şu kadar adamdan borç aldı bu borçları vermedi diyor. Biz de ondan dolayı işte size karşı bu fikirlere karşı hep mesafeli davrandık diyor. Veya mesela yani duyduğum şeyi anlatıyorum. Ya diyor bizim amcaoğlu hiç çalışmıyor. Bizim amcaoğlu hiç çalışmıyor. E tabi diyor çalışmayınca adam, doğal olaraktan, ben diyor açıkça yıllarca şöyle düşündüm, bu çocuklarını çalıştırmak için okula göndermiyor. Bak dikkat edin kardeşlere. Yani insan ilişkilerinde dikkatsiz olduğu zaman, insan İslam'ın istediği gibi yaşamadığı zaman, yaptıkları nasıl bütün Müslümanları ilgilendiren bir noktaya geliyor. Vallahi diyor ben böyle düşünüyordum yani... Hani bunlar herhalde çalışmıyorlar, rahatlarına düşkün adamlar. Çocukları çalıştırıyorlar, işte çocuklar üzerinden para kazanıyorlar e, misal. Ama ben şimdi sizi dinlediğimde anladım ki bu mesele din meselesiymiş. Yani bu Allah var yok meselesi gibi bu bir itikat meselesiymiş diyor adam. Belki o kardeşimiz çalışmamasının insanlar tarafından böyle bir anlama geleceğini hiç aklının ucundan bile geçirmemişti. Ama yaptığı şey yanlış. Çünkü Müslüman çalışmak zorundadır. Yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bize öğrettiği dinde gayretsizlik. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bize öğrettiği dinde yan gelip yan yatmak. Saat 11'e 12'ye kadar uyumak. Ondan sonra iş yok deyip de sağdan soldan borç istemek böyle bir şey yok. Git pazarda limon sat. Ekmeğini git, taşın, sık, taşın suyundan çıkar. Git ticaret yap. Sen de sahabe gibi git Müslümanlara sor. De ki pazar nerede? Hani sahabenin biri dedi istersen karımın birini boşayayım sana vereyim. İstersen malımı ikiye böleyim Bir kısmını sana vereyim Malına da hanımına da Allah bereket koysun kardeşim Sen bana bir pazarı göster hele Pazarı gördüğü işini yaptı Akşam başka bir kadınla nişanlandı Sabah peygamberimizi vermeye davet etti Sahabe Çünkü sahabenin hayatında tembellik diye bir şey yok Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor Sizin elinizde bir tane fidan olsa Ve kıyametin kopacağını bilseniz Kıyamet kopmadan onu toprağa gömün Yani boş durmayın ha sizin hayatınızda boşluk olamaz. Ya dine ya dünyaya bir şekilde çalışıyor halde olmanız lazım diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ama bakın bir Müslüman tembellik yapıp çalışmadığı zaman kendiyle beraber böyle bir zamanda emin olun belki bu zamanın en büyük imtihanı, bu zamanın en büyük fitnesi böyle bir çağda çocukları okula göndermemektir. Buna rağmen mesela insanlar bunu nasıl algılamışlar? Yani bunlar çocuklarını çalıştırmak için Okula göndermiyorlar herhalde gibi. Buna sebebiyet veren kim kardeşler? Buna sebebiyet veren bir tane Müslümanın göstermiş olduğu tembellik. Mesela siz, misal örnek veriyorum. Bir apartmanda diyelim ki yaşıyorsunuz. Ben daha önce gördüğümden dolayı mesela bu konuda uyarmak istiyorum. Mesela Müslümanın kapısına gidiyorsun, kapıyı çalıyorsun, kapının önünde çöp var. Yani ben sözüm geçen yerde çöpe alıp içeri atıyorum da hani misafir olduklarında yapamıyorum ama sözümün geçtiği yerde kendi evimde dahil kapıyı çalıyorum, kapı açılınca çöpe alıp içeri atıyorum yani. Hani çöpün yeri orası değil orasıdır ee, diye. Niye? Senin çöpü oraya koyduğun zaman oraya sinek geliyor. Sen o çöpü oraya koyduğun zaman o çöpten su akıyor. Sen o çöpü oraya koyduğun zaman sağa sola bakteri e, yayıyorsun. Ondan sonra millet senin kapının önünde gördü ama pis insanlar, işte dikkatsiz insanlar, sözde Müslümanlar Sözde imanın yarısı temizliktir. Sözde temizlik dinin yarısıdır. Fakat ele adamların haline bak diyorlar. Senin kendinle beraber başka Müslümanlara böyle bir izlenim verme hakkın yok kardeşim. Yani sen sözün özü komşuluk yaparken, ticaret yaparken, insanlarla akrabalık yaparken ilişkilerine dikkat etmek zorundasın. Ta ki kendinle beraber davetçi olan Müslümanları kötü durumda bırakmayasın. Bu birincisi kardeşler. Yani davet yaptığımız zaman, insanları İslam'a davet ettiğimiz zaman, eğer emin olmak istiyorsak, sosyal ilişkilerimize dikkat edeceğiz, bir hassasiyet ve şuur çerçevesinde davranacağız. İki, güvenilir bir aile yapısına sahip olunmalıdır. İnsanın en hayırlı şahidi ailesidir. Kendi ailesine güven telkih etmiş olan bir Müslüman, topluma da bu güveni verebilir. İnsanın kalesi sayılan ailede, bu anlamda sorun varsa dışarıdan insanların bu Müslüman'a güvenmesi mümkün değildir. Bakın kardeşler, bu ilk söylemiş olduğum söz aynı zamanda selefeden nispet edilmiş insanın en hayırlı şahidi insan ailesidir. Yani hepimizin değerinin ne olduğunu en iyi eşlerimiz bilir, çocuklarımız bilir. Herkese eşlerimizin ve çocuklarımızın ne olduğu en, en iyi biz biliriz. Neden? Çünkü bir arada yaşıyoruz ve bir arada vakit geçiriyoruz. Şimdi dışarıdan insanlar sana baktıkları zaman hani bizde bir deyim var diyorlar önce evin önünü süpür. Yani bir adam insanlara temizlikten bahsettiğinde işte ortamı temizleyin dikkatli olun dediğinde adama dönüp derler önce kendi evin önünü süpür e diye. Şimdi insanlar insanın söylediklerinin doğru olup olmadığına bakmak için ilk olarak insan ailesine bakarlar. İnsanın aile yapısına bakarlar. Mesela ben topluma ne anlatıyorum kardeşler örnek veriyorum. Diyelim ben diyorum ki işte bakın ey insanlar Bu sistem Bu tavuti rejimler insanların aile yapısını bozdular Anne baba kardeşi birbirine düşman ettiler Evlere televizyon soktular Aile yapısını öldürdüler Herkesin annesi babası televizyon oldu Misal herkes bir diplomanın peşine Bir paranın rızkın kariyenin peşine düştü İnsanlar birbirlerinin sıkıntılarını unuttular Şimdi ben bunu ne diye anlattım farkındaysanız Ben bunu cahiliye diye anlattım Yani bakın bu cahiliyedir Peki bana sordular İslam nedir dediler. Dedim ki İslam annenin babanın kardeşin çocuğun birbirini sevdiği, insanların birbirinin sorununa eğildiği, insanların birbirinden haberdar olduğu yapıdır. Aile İslam'da Müslümanın kalesidir dedim. Ondan sonra adam bana baktı benim evimde sürekli karıyla benim sesim yükseliyor örnek veriyorum. Bağırıyoruz çağırıyoruz kavga ediyoruz veya geldi benim evime baktı evde bir küslük var. Veya baktı benim büyük oğlan küçük oğlanı dövüyor. Büyük kız küçük kızı dövüyor. Misal, evin içinde bir kargaşa var. Adam benim söylediklerimi içinden gülerek dinler. Çünkü ben kendi söylediklerimi insanlara cahiliye diye anlattığımı ve İslam diye alternatif sunuyorum insanlara. Fakat benim evimde cahiliye dediğim şeyi aynısını yaşıyoruz. Misal, karşımdaki insanın benim sözüme güvenmesi mümkün müdür? Benim sözüme güvenmesi mümkün değildir. Onun için sizler ailelerinizle var olan ilişkilerinizde Sadece bunu kendi mutluluğunuz veya kendi aile hayatınız olarak düşünemezsiniz. İnsanlar sizin davetinize değer biçerken sizin ailelerinize bakacaklar ve ailelerinize göre değer biçecekler. Ve bakın kardeşler maalesef bu konuda gerek kadın erkek ilişkilerinde gerek ebeveyn çocuk ilişkilerinde şöyle bir problem yaşıyoruz. Şimdi biliyorsunuz insan annesinin karnından bir şeyleri bilerekten doğmuyor. Allah Azze ve Celle öyle söylüyor zaten. وَالَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَةً Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. Siz hiçbir şey bilmiyor idiniz. Yani cahil bir şekilde dünyaya geldiniz diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi hayatımıza bir şey soktuk diyelim. Evlendik. Kadın aldık. Bu ne demek? Beraberinde hayatımıza bir yenilik girdi. Artık sorumlu olduğumuz ve üzerimize bir takım hakların bindiği yeni bir alan var hayatımızda. Başka? Ondan sonra çocuk yaptık. E bu sefer hayatımızda ikinci bir sorumluluk alanı daha oluşturduk. Ona karşı da artık sorumluluğumuz var. Şimdi hepimiz müttefikiz ki annemizin karnından kadınla, çocukla nasıl güzel muamele edilir, nasıl İslam'a göre muamele edilir, bunu bilmiyorduk doğduğumuzda. Şimdi önümüzde iki seçenek var. Ya bunu İslam'da yeniden öğreneceğiz, sıfırdan bir çalışma yaparaktan İslam'ın aile anlayışı, çocuk anlayışı nedir? Bunu öğreneceğiz. Veya uta ikinci bir seçenek var. Babamızdan annemizden gördüğümüz neyse onu tatbik edeceğiz. Var mı başka bir yol? Yani bir gece uyuyorsun. Sabah kalktığın zaman sana yeni bir program yüklenmiş. Artık evin içerisinde böyle mutluluk baloncukları uçuşuyor falan. Böyle bir dünya yok. Böyle bir hayat da yok. Ya öğreneceksin veya uta öğreneceksin. E bakın kardeşler Müslümanlar bu konuda dikkat etmiyorlar. Yani Allah Resulü veya uta Allah'a zevcelle kitabında Müslümanın aile yapısı nasıl olmalıdır? Müslüman anne babanın çocuklarla ilişkisi nasıl olmalıdır misal? Adam buna dikkat etmiyor, bunu öğrenmiyor, buna yönelik bir çalışma yapmıyor. Ne yapıyor peki? Babasından gördüğüyle ailesinde muamele yapıyor. E zaten babalarımız bir şey biliyor olsaydı biz bu halde olmazdık. Yani babalarımız bir şey bilmediği için biz şu anda arayış içerisindeyiz zaten. Hani babalarımız kitabı, sünneti, vahiy, vahiyin öğretilerini biliyor olsaydı biz şu anda çok daha güzel bir konumda olacaktık. Fakat onlar bu konunun cahili olduklarından onlar da babalarını taklit ettiler. Onlar o konunun cahili olduklarından onlar da babalarını taklit ettiler. Aha netice ortada. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. E şimdi biz istiyoruz ki diyoruz aile bizim aynamızdır. Aile bizim kalemizdir. Dışarıdan bize bakan insanlar aile ilişkilerimize göre bize not veriyorlar. Eğer biz aile ilişkilerinde Kur'an'ın ve sünnetin nasıl bir aile yapısı istediğini bilmiyorsak, bunu öğrenmiyorsak, bir çalışma yapmıyorsak cahiliyeyi taklit edeceğiz. Cahiliyeyi taklit, ettiğimi, e, tak, taklit ettiğimiz takdirde de ortaya hayırlı bir şeyin çıkması mümkün değildir kardeşler. Üçüncü olarak da insanlardan karşılık beklememek. İnsanlardan... Karşılık beklememek. Davetçi ve yaptığı davet pak olmalıdır. İçerisinde Allah rızası dışında gözetilen bir şey olmamalıdır. İnsanlar karşılık beklenen davetlere kuşkuyla bakar, sahiplerine güvenmezler. Peygamberlerin davetini tafsilatlı anlatan Şura suresi onların dilinden şu ayeti bizlere aktarır. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum, benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Aynı Şura suresinde kardeşler bütün peygamberler kavimlerine güvenilir olduklarını dile getirdikleri gibi aynı zamanda bunu da söylemişlerdir. Yani la eselukum aleyhi ecren in ecriye illa Allah. Ben sizden bir ücret talep etmiyorum. Benim sizden beklediğim bir karşılık yoktur. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diyerekten kendi kavimlerine söylemişler. Şimdi kardeşler bu Allah'ın dinidir. Yaptığımız davet de Allah Azze ve Celle'nin dinine yapmış olduğumuz davettir. Muhatabımız olan insanlar bizim bu davetten bir çıkar elde ettiğimizi fark edenlerse bir çıkar gözettiğimizi fark ederlerse bizi dinlemeleri mümkün değildir. Ondan dolayı peygamberler fakirlik çekmelerine rağmen, peygamberler sıkıntı yaşamalarına rağmen müşriklerden hiçbir ücret talebinde bulunmamışlardır. Müşriklerin yardımlarını almamışlardır. Mesela Sahabe ve Allah Resulü Mekke'de 3 sene açlıktan açlıktan ölecek hale geldiler. Perişan oldular. Ekonomik boykot e, ta çok zorlu günler geçirdiler. Fakat buna rağmen insanlardan yardım talebinde bulunmadılar. Ta ki insanlar onların davetiyle bu davetle bir şeyler elde etmek istediklerini zannetmesinler diye. Şimdi mesela bazen şu tip olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bir kardeşimiz daha diyelim bir aylık bir Müslüman Müslümanın biri ondan borç almış ondan sonra adama borcunu ödememiş adamı zor durumda bırakmış o da adam iman etmiş daha o imanın sıcaklığı henüz kalbinde yeni Müslümanın biri gelmiş demiş bana kefil ol adam demiş yani Müslümanın sözüne güvenilir elinden ve dilinden emin olunur adam da gitmiş Müslümana kefil olmuş Müslüman da üç kağıtçı yani kafa Müslüman kafası ama organlar münafıkların organı farklı bir şekilde yaşıyor adam o da adamı zor durumda bırakmış Belki adam o sebepten ötürü kendi dininden tekrardan geri dönebiliyor. Veya topluma mesela diyelim davet yapılıyor, insanlara bir şeyler anlatıyor, anlatılıyor. Adam daha dün bir bugün iki gelmiş, adamdan yardım talebinde bulunuluyor. adamlar Adamdan bir şeyler isteniliyor mesela. Adam tabii kendinden bir şeyler istenildiğini gördüğü zaman, herhalde diyor bunlar bize bu meseleleri bizden bir şeyler koparmak için anlatıyorlar diye. Adam senin anlattığın o pak fıtrat davetine, senin o maalesef ahlaki olarak yaptığın yanlışlığı set olaraktan çekiyor ve o davete davetle kendi arasına mesafe koymuş oluyor. Ondan dolayı kardeşler bir, bizim yaptığımız davet dışarıdan dinlenildiği zaman şu net bir şekilde anlaşılmalıdır. Biz insanlardan bir çıkar elde edebilmek için insanlara bir şeyler anlatmıyoruz. Onun için isteyen olmaktan daha ziyade verilen durumunda olmak zorundayız. Yani yeni davet yaptığımız insanlardan bir şeyler istemek İslami hareketlerin içerisine düşen büyük yanlışlardandır. Bunun yerine insanların vermesini sağlamak lazım. Zaten siz çünkü sonuçta şunu da biliyoruz. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın davetinde de bu böyledir. Peygamberimizin daveti de infakla ayakta durmuştur. Hani bir sabah uyandığınızda Allah azze ve celle gökten hazineler indirmiyor aşağıya. Yani Müslümanlar ceplerindekilerini, ellerindekilerini verecekler ki e, dava hizmet bir yerlere varabilsin. Bu da bir gerçek. Fakat öbür taraftan insanlardan bir şeyler istendiği zaman insanların soğuduğu ve suizan yaptığı da bir gerçek. Peki İslam cemaatleri bu ikisinin arasını nasıl toplayacaklar? Şöyle toplayacaklar, İnsanlardan bir şey istemekten daha ziyade insanları verici konumuna getirmeleri lazım. Yani siz ortaya hizmet koyarsanız insanlar verir zaten. Hani bir insan karşıdan baktığında bir amel var, bir eylem var, bir şeyler yapılıyor, Allah'ın dinine bir katkıda bulunuluyor. Adam zaten elinden geleni getirir verir. Seni istemene gerek yoktur. İki, belli bir topluluğu eğitirsen Aleyhisselatu Vesselam gibi, onları terbiye edersin, onlara Allah'ın ayetlerini ve hikmeti öğretirsin. Ondan sonra Tebu Gazvesinde olduğu gibi getirin infak edin, ey Müslümanlar dersin. Zorluk e, ordusunu giydir ey Müslümanlar dersin? Müslümanlardan bir şeyler talep edebilirsin. Fakat davetin başında veyahut da henüz insanları terbiye etmeden. İnsanlardan bir şeyler talep ettiğimiz zaman bu sadece bizimle insanlar arasına mesafe koyar. İnsanların bizim davetimize karşı mesafeli olmasını sağlar. Ondan dolayı kardeşler, bizler davetçiler olaraktan hayatın her alanında emin olmak zorunda olduğumuzu unutmamamız lazım. Çünkü vacip olan davet görevi ancak emin olan davetçilerle yürüyebilir. Kendimiz yapamıyorsak bile bizim gibi giyinen, bizim gibi konuşan ve bizim insanlara anlattığımızı insanlara anlatan insanların bizden sonra geldiği toplumlarda dışlanmamaları için, insanlar tarafından kale alınabilmeleri için sözlerimize, hareketlerimize, davranışlarımıza, ilişkilerimize dikkat etmek durumundayız. Allah Azze ve Celle beni de sizi de hem Müslümanların hem de müşriklerin elinden dilinden emin olduğu ve eminliğini ikrar ettiği insanlardan eylesin. Allahümme amin.